Tebliğ konusu üzerinde duruyoruz. Tebliğ, temsil konusu üzerinde duruyoruz. Müminlerin e, İslam'ı ikinci bir insana taşıma sorumluluğu çerçevesinde değerlendirmeler yapıyoruz. E, bu çerçevede e, müminin kişilik özellikleri üzerinde duruyoruz. E, geçtiğimiz e, hafta e ee, muhterem hocamla e, konuşmuştuk. gerek Fetih suresinin son ayeti gerekse Maide suresinin 54. ayetinde eee e, alel müminin e, izzetin alel kafirin müminlere karşı e, zille onun içini hocam şimdi değerlendirecek. Yani zillet kelimesinin biraz Türkçedeki anlamı e, farklı da onun için. Arapça'da da öyle. Öyle Kur mi? Kur'an-ı Kerim'de de iki manada. Evet. Diyor. Yani e, müminlere karşı ezille, kafirlere karşı eize evet. niteliğinde e, bir e, vasıf çiziliyor. Tabii başka vasıflar da var bu ayetlerde değil mi hocam? Var. Yani e, gerek Fetih Suresinin <gülüyor> son ayetinde işte alımlarında secde izi, buğday başakları gibi ya da e, Maide suresinde Allah'ın sevdiği e, onlar da Allah'ı seven bir kavim topluluk getirir diye yani onu konuşalım muhterem hocamla diyoruz bugün. Yani bu da bir mümin şahsiyet çerçevesini anlama bakımından önem taşıyor. Ötekiyle ilişkiler açısından bir başka müminle ya da mümin olmayan birisiyle ilişkiler açısından Rabbimizin çizdiği bir kişilik çerçevesi. Onun üzerinde duralım diyoruz. Hocam buyurunuz. Geçen haftadan da Dediğiniz not alayım Üzerinde biraz çalışayım evet. Buyurunuz efendim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulillah Şimdi e, şöyle bir e, Düzeltme yapsak diyorum hocam e, Müslümanlık nedir sorusuna Sakallı bir insan Hacca gidiyor her sene Umreye gidiyor Profiliyle cevap veriyoruz Namaz e, İslam'ın ee, sanki tek ibadeti gibi evet. gösteriyoruz Kur'an müminlerin kitabı, hidayet kaynağı e, iman ediyoruz Elhamdülillah böyle Elhamdülillah. Ama Kur'an-ı Kerim mümin deyince sadece namazı göstermiyor Sadece hacca giden bir insan göstermiyor Sadece tesettüre bürünüp e, mütesettüre bir kadın demek istemiyor Kur'an-ı Kerim müminlere ait karakterler çiziyor Evet, bunlardan ayrı, değil Bu, mi? O ibadetlerden yani ayrı. Bunları günlük ibadet olarak istiyor ama ahlakta seni serbest bırakmıyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani camiye gel, namazını kıl, sonra ne yaparsan yap demiyor ki. Demiyor. Evet. Cami gibi bir evin olsun diyor. Evet. Cami gibi bir ticaret hanen olsun diyor. İmamın arkasında durduğun gibi, Allah'ın huzurunda namazda durduğun gibi insanlarla Hayatın içinde olsun. Duruyor. Hayatın içinde de öyle dur diyor. Esasen e, hiçbir müminin e, Kur'an-ı Kerim'le bir sorunu olmaz. Yani böyle bir şeyi hayal bile etmek mümkün değil. Yani, bir mü yani böyle sorunun var mı <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'le diye sorulduğunda? Sorunsa, mesela can namaz kılan birisine Kur'an-ı Kerim'le sorunun var mı desek... Yani iman de sorunun var mı demek var bu? Mesela hangi ayetleri beğeniyorsun, hangilerini beğenmiyorsun desek maazallah... ...herhalde bu bir katliam nedeni olur yani... ...böyle, böyle <gülüyor> bir şey sorul, Müslüman sorulmaz... ...Müslümana sorulmaz... ...hele namaz kılana evet. hiç sorulmaz... ...sabah namazına kalkan uykusunu bölen bir Müslümana... ...Kur'an-ı Kerim'de beğenmediğin ayet var mı diye... Sorul. ...sorulmaz... Ee, ...şu da sorulmaz zannediyorum... ...yani yapmak istemediğin iman ediyorsun ama... ...beğenmediğin demeyelim de... Uygulamasını pek şimdi uygun bulmadığım bir ayet var mı desek Bu da yani bir çeşit e, imanı zorlayacağı için Bunu da kolay kolay kabul etmez bir Müslüman Ama şu var Camide de evde de eşler arasında da öğretmen talebe arasında her yerde var Yani namazı kılmayanı Kur'an'dan kopuk biri kabul ettiğimiz gibi Mümin karakteri diye Kur'an ayetlerinin öne çıkardığı ...özellikleri... E, ...yok sayan bir insanı... E, ...Kur'an'dan uzak kabul etmiyoruz. Evet. Bunlardan yani... Ona öyle bakmıyoruz. Ö ha. O aklımıza evet. gelmiyor. Bu yani. bir kasıt değil ama. Evet, yani evet. Sanki böyle... E, ...özellikle seçtik, beğendik... Hristiyanların yaptığı gibi. Yani önümüze konsa... ...soru cevap tarzında... Yine belki dikkatli davranırız ama en azından istiğfar ederiz yanlış. Ama yaptıkları. hayatın içinde olunca kaynıyor. Kaynıyor evet. Bence kaynıyordan ziyade de hocam. Konumuza girmeden yani hepimiz bu toplumun çocuklarıyız. sanki biz çok iyiyiz de başkalarının hayvanı buluyoruz gibi değil yani. Hepimiz Hepimizin, Hepimizin bu. Evet. Bu topraklarda bir 150 senedir ee, bari İslam'ın namazı kalsın savaşı yapılıyor hı hı. Bu bir düzey evet, yani Bari doğru. namazımız kalsın Evet. Mesela 54 farz diye bir şey Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren e, ortaya kondu Ya o İslam 54 kelimeye sığdırılır mı? Hayat dini bu Ama onu yapanlara Allah rahmet eylesin ya bar elli dört tanesini saklayalım evet. İslam'ın ya. Yani. Kırmızı çizgiler gibi onları. Asgari değil? İslam. Evet, evet. Asgari yani en azından olmazsa bu kadarı, olmaz. En azından bu kadarını koruyalım. Onu da koruyamayınca bari namazı koruyalım. Evet. Dır, mevcut sorunumuz. Yoksa evet. hiç kimse Kur'an'ı Kerim'den Yahudilerin yaptığı gibi seçmece ayet beğenip de gerisini erteleme hakkına sahip olmaz. Yani bunu herkes bilir ve evet. fil hakika ben hele sabah namazına bir kere olsun camiye gitmiş bir insanın ebediyen böyle bir şey düşüneceğini asla zannetmiyorum. Allah muhafaza buyursun. Bu ölümcül bir tehlike. Evet. Yani bunu Müslüman yapmaz. Şimdi e, burada hocam e, bu girişi yaptım. Özellikle Maide suresinin 54. ayeti sizde işaret ettiniz. Bu mefhumu oturtuyor zihnimde benim. Onun için yani namazı önemsiyoruz. Çünkü Rabbimiz emretti. Mesela insan öldürmeyi yasaklıyor. Bir insan öldürmek bütün insanlığı öldürmektir gibi görüyor Kur'an. Niye? Rabbimiz böyle buyurdu. Aynı Allah Celle Celaluhu, aynı Maide Suresinde, insan öldürmenin yasak olduğu Maide Suresinde, 54. ayeti var. Yani bu ayeti hocam böyle, Asab kiram yaparmış. Ya, eve gidip hanımını, çocuklarını bugün bir ayet indi. Gelin bakalım biz bu ayete göre karşı tarafımız var mı yani? Doğru mu düşünüyoruz evet. deyip e, o ayette tamam ailemiz bu ayete göre de Müslüman deyip yeni bir ayet öğrenmeye giderlermiş. Evet. Gram gram alıp yani böyle her, her de, ayete göre kişiliğini restore ediyor. Res, çok yani restore ediyor hakikaten. Evet. Restore evet. ediyor ve böylece ...cahiliyeden geldiği halde... ...her gün bir tuğla koyduğu için... ...23. sene üzerinde koca villaları oldu... Evet. ...gibi yani kişilik yani. şahsiyet. ...kişilik olan. şahsiyetleri... ...Müslüman şahsiyet oldu... Evet, evet ...bu arada bir sürü ıvır zıvır... ...kırdılar, devirdiler... E, ...felaketleri oldu... ...ayrı bir konu tabii. Evet. ...o çünkü ol, olgunlaşma sürecindeydiler evet, ...Allah onlardan evet. razı olsun... ...şimdi biz bu ayeti celili... ...Mahide suresinin 54. ayetini... ...bu mantıkla ele alalım... ...güzel... Bu mantıkta yani bir kere e, bu Allah'ın ayeti. Evet. Nasih mensuk konusuna girmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de önceden vardı sonra Allah bunun hükmünü kaldırdı gibi bir şey yok. Evet. Kur'an-ı Kerim'in elham Şerif, Fatiha-i Şerif neyse Maide suresinin 54. ayeti de o. Evet. Namazda da okunur. Fatiha tabii, gibi. Tabii. Namazda yani, da okunur. Kur'an'ın Kur bir ayeti yani. Yani hiçbir ayetin farkı yok ben bunu sembolik olarak anlatabilirim. Evet. Hepsi Fatiha Kur'an gibi, Kerim evet. fatihası gibi hepsi. Tabii. Şimdi bu ayette Allah Teala ey iman edenler diye başlıyor. Ya yolladıne aminu, ey iman edenler. Yani iman edenlere hitap ediyor. Dolayısıyla bu ayet kime hitap ediyor? Mesela ey insanlar deseydi. Ola ki iman edin Allah'a sözü olacaktı ondan sonra. Evet. E, biz iman ettiğimizi göre bu ayet bizden önce birilerine hitap ediyor diyebilirdik. Evet. Biz müminiz elhamdülillah. elhamdülillah. Mümin isek bu ayet bizi çağırıyor. O zaman Rabbimiz e, bu Maide Suresi'nin 54. ayetini yüz bana söylüyor diyerek anlamız dinliyor. dinliyoruz. Evet. Dinleyelim. de minkum an dinihi. Sizden kim dininden dönerse yani siz müminsiniz. Bunu da kabul buyurdu Allah demek ki. Evet. Dinden dönmekten söz ettiğine göre evet. demek ki bizi mümin kabul buyurdu. Evet. Böyle bir sorunumuz yok. Ama bir faraziye koyuyor allah Teala. Dinden siz, dönme ihtimali. dönecek olursanız evet. böyle bir risk yani diyelim ki İslam toplumunu tehdit etmek istiyorsunuz. Ya da ee, İslam'ın yasak ettiği şeriatınızın yasak ettiği şeyleri e, serbestmiş gibi bir role büründünüz her neyse siz bu dini bırakacak olursanız sizden biri bırakacak olursa aslında bu da tabi yani Allah Teala'nın minin önüne koyduğu büyük bir risk yani böyle bir tehlike var demek, var ki. demek ki. Var demek ki. Hadi bu bu gizlenerek kapatılacak bir şey değil. Evet. Böyle bir tehlike var ki böyle bir şey olursa. Olursa Olursa. Evet. Olursa. Olursa Allah korusun. <gülüyor> ya, ya, Allah. Allah'a sığınırız. Ama <gülüyor> ayet başlarken ey iman edenler demek ki müminler e, grubundayız inşallah. İnşallah. Yani evet. Rabbimizin lütfuyla. Evet. Ama bir ölüm vak'i olur gibi evet. bir is, dini bırakma. İslam'ı ya blok olarak ya kişiliğiniz bırakma. ölürse yani şahsiyetiniz i̇şte yani. ya blok evet. olarak bırakıp gidiyoruz ya da Kur'an'ı mecur hale getiriyoruz. Ses seda yok Kur'an Kur'an'a dair bitmiş. İlişkin terk etmişiz. İdeolojik olarak var, fiili olarak yok. Pratikte evet. Kur'an'la bir ilişkiniz yok. Böyle bir durum söz konusu olursa ne olur? Evet. Yani biz Allah Teala'nın e, Diğerini bırakıp gidersek ne olurun cevabı bu. Bu bu hayal bir şey de değil. Yahudiler bıraktı gittiler. Evet. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı bıraktı gittiler. Bu tek gittiler. kişi içinde olabilir. Bir toplum kişi, olarak. Toplum da olur. olur. Evet. Yahudiler de bir kişi de bıraktılar. Mahalle mahalle de bıraktı gittiler. Evet. <gülüyor> Böyle bir şey olursa gökler çatlar mı? Da, Allah'ın davası biter mi? Biter mi? Ne olur? Din ne olur? Cevabını allah Teala veriyor. Maide suresinin 54. Yani ayet. ayet. Allah yeni bir kavim getirir. Kavim kim? Mesela Türkiye'deki Müslümanlar biz bir kavimiz. Kureyş bir kavimdi. Araplar, ...bir kavimdi. Kitle diyebiliriz buna. Kitle. Bir kitle. Yani illa millet diye anlamıyoruz. Şimdi millet bir topluluk de, milletten de... bir nüfus kağıdının sahipleri anlaşılıyor. Evet. Halbuki Orta Asya'daki Türklerle falan hep beraber bir kavimiz biz. Evet. Araplar bir kavim. Mesela evet. Kuzey Afrikalılar bir kavim. Yani Allah yeni bir kavim getirir. Yeni bir topluluk. Topluluk yani. Bi Allah, bir Allah yeni bir toplum getirir. Evet. Bitti. Şimdi nasıl çok, bir toplum onu açıklayacak ama tekrar yukarıdan alalım üç madde saydık e iman edenler demek ki Allah bizi iman ettiğimizi kabul buyurdu bir iki içinizden bir dönme gibi meyli olursa birilerinin iki üç Allah yeni bir kavim getirir ya size mecbur değil Allah yani Ve özeti bu he. size mecbur değil yani mahkûm sizin din, <gülüyor> dinle ilişkiniz Allah'ın Haşa elini bağlamıyor yani iadesini bağlamıyor. Yani. yani siz olmasanız ne olur bu din diye sakın kendinizi böyle fiyatınızı evet. yükseltmeye kalkmayın yani evet, gibi. bir evet. <Sessizlik> evet. Allah bir kavim getirir. Evet. Getirir. Şimdi bir kavim getirir Allah için zor mu haşa zor kelimesi sözlüğünde yok Allah Teala'nın zor evet. diye bir şey yok. Hiçbir şey zor değil Allah Teala için. Peki eğer Kur'an-ı Kerim'i ilk dinleyen bu mübarek nesil, ashabı kiram gibi Allah'ın razı olduğu bir nesil bile böyle bir şey yapacak olsa ayet onlara öncelikle hitap ediyor. İlk, Tabii, duyan, ilk, onlar. ilk duyan onlar. İlk evet. duyan onlar. Onlar gidecek olursa Allah orjinal bir nesil getirecek demek ki. Yoksa din yeryüzünden kalkmayacak. Secde edenler kalktı mı dünyanın devamına gerek yok zaten onlar. Dünya yıkıldı demek ki. Evet. Dolayısıyla dünya devam ettiğine göre secde edenler de var demek ama protesto edip gitti bu millet. E Allah Teala yeni bir kavim getirecek. Bu yeni kavmin karakteri ne olacak? Evet. Şimdi burada bu bundan sonraki bölümünü Maide Suresi'nin 54. ayetinin bundan sonraki bölümünü biz e, kendimize ders olarak çalış. 1. Yuhibbuhum ve yuhibbunuhu. E aslında bu yani getireceği kavim yani normalde bir Müslüman topluluğun olması gereken vasıfları değil Aynen mi ihtiva öyle. ediyor Tabii. Yani bu illa getirilecek bir kavmin değil yani şu anda faraziye yapıyoruz dedik he, ya. Faraziye yapıyor yoksa şu anda diyelim ki bir min kavimse, topluluksa o Onda da bu var, çerçeveye zaten bu vardır. Evet. Bu çerçeveyi kaybeden bir mümini kaldırıp Allah evet. yenisini getiriyor evet. zaten. Zımnen ayet ne diyor? Sizden beklenen karakter bu, bu artık. Evet. Dikkat edin. Evet. Bu karakter kayıp olursa zaten irtidat olmuş demek. İrtidat demektir. olmuş demek. Yani evet. Dolayısıyla bundan sonra ayetin içinde Okuyacağımız şeyler Dedik ki sözün en başında Namazı ne kabul ediyorsak Kur'an'ın her ayetini o kabul edeceğiz Mesela Bir mümin Çocuk çocuğunda konuşurken işte ne var ne yok Çoluk çocuk nasıl dediğimde ya çocukları Namaz kıldıramıyorum diye baba nasıl Endişe ediyor niye ya, Hem Müslüman aileyim hem çocuklarım Namaz kılmıyor bunu bir ızdırap Konusu evet. yüreğindeki bir yara olarak Konuşuyor e niye? E Kur'an-ı Kerim'de filan surede filan ayette Allah namazı emrediyor. Evet. E filan sure işte Maide suresi 54. ayetinde de mümin karakteri sayıyor allah Teala. Evet. Bu da bir namaz. Dolayısıyla Maide suresinin 54. ayetine göre sorun var bizim evde. De, demeli mümin. Demeli mümin. De. Dolayısıyla oturup... Niye yani de şunu e, e, hocam yani mevcut müminin de bu vasıfta olması gerekir derken... Yani Allah'ın getireceği topluluğun vasıfları bunlarmış. Biz Afaki topluluk değil. Değil yani. bu yani. Hmm, afaki evet. değil. Evet. Yani ya budur mümin toplum ya da bu toplumu getirecek, getirecek Allah. Getirecek Allah. Evet. Ya da Üçüncü nokta hoca efendilerin, eğitimcilerin, öğretmenlerin getirmek zorunda oldukları inşa e inşa et, etmek... inşa edecekleri toplum bu toplumdur. Bu toplumdur. Hedefi bu toplumdur. Evet. Yani biz müfredatımızı, aile planlamamızı, vakıf kurduk, dernek kurduk, sosyal çalışma yapıyoruz. Bunları biz uygularken kesinlikle ana hedefimizde bu ayeti olması lazım. Böyle istiyor Allah. Evet. Celle Celalu. Vesöfeyetil Lahu bir kavimin bir kavim getiririz biz Allah diyor. Yani Allah teala'nın olmasını istediği. Toplum modeli, toplum o modeli, karakteri. Evet. O modeli istemeyen Allah'a göre bir iş yapmıyordur, yapmıyordur zaten. Yapmıyordur ya. ya evet. Bizim müfredatımız mesela bu ayet standartlarına göre değilse vakıf tüzüğümüz, işte aile düzenimiz neyse yani sembolik rakam olarak bunları konuşuyoruz. Allah'a göre değiliz demek ki. Dolayısıyla ya, bizi kaldırıp... zaman bir bakmak lazım kendimize. Eke muhasebe yapmamız lazım. Şimdi bu ayete göre, evet. Maide suresinin 54. ayetindeki karakterlere uyuyor muyuz? Evet. E, aile düzenimiz uyuyor mu? Çocuklarımızı bu şartlara göre mi yetiştirdik? Yani çocuğumuzu filan okula veriyoruz Müslüman olsun diye. O okulun programı buna uygun mu? Ya. Yani müminlik kolay değil şüphesiz. Yani evet, bir, evet. bir mücadele gerekiyor. Bir direniş gerekiyor iblise karşı ve bizim çevremize karşı şimdi Allah' bir toplum getirecek Demek ki Allah'ın muradı Müslüman toplumdaki muradı bu bir hep buhum ve hep bu madde bir madde bir onları Allah seviyor hepım onları Allah seviyor, seviyor. onlar da Allah'ı Allah seviyorlar seviyor. yani siz... bir aşk Sevgi ortak şey Allah Teala ile müminler arasında. Bir sevgi oldu. Evet. Yani sevgi üzerine kurulu bir İslam toplumu. Yani buyuruyor ya Allah müminlerin Allah sevgisi ölçüsüz. Öyle evet. şu kadar bu kadar değil. Müminin Allah sevgi. Ama, Sevdikçe seviyor diye bazı meallerde görüyorum. Yani o eşeddu hubben. Onu tercüme Hı. etmek mümkün evet, değil. Yani o vezin, o kalıp Türkçe'de yok. Yok evet. Ama anlaşılıyor ne demek evet. istedi yani. En yüksek dozda bir sevgi. Yani sonsuz bir sevgi. Sonsuz, sonsuz bir sevgi. Bir sevgi. Evet. Daha üstü olmayan bir sevgi. Ondan daha fazlası olmayacak bir sevgi. Sevgi. Allah'a karşı. Allah. Ama burada bir gariplik var. Elbette bir mümine babanı mı çok seviyorsun Allah'a mı dense, eşini mi çok seviyorsun Allah'a mı dense herhalde bunu şu kadar onu bu kadar bunu demez yani bu karşılaştırmayı kabul etmez Evet Alkolik bir Müslüman da kabul etmez bunu o, o başka kardeşim bunu ne karıştırıyorsun tabi Yani hiç rastlamadım ben bugüne kadar Allah'a yüzde Allah seviyorum Haşa diyen birine hiç evet, karşılaşmadım evet. mesela yani herkesin ama Allah'ın aradığı bu hayali sevgi değil Evet uçuk sevgi değil pratikteki sevgi. Bu Allah insanı sever diyor, o mini sever diyoruz hocam. Ya yani biraz onun üstünde de Zaten durmak lazım. O sevmedikçe sen istediğin kadar sev. Evet. O seni sevmedikçe bir işe yaramıyor ki. Asabı Keram'dan söz ederken Kur'an'ı Kerim ne buyuruyor? Allah onlardan memnun, onlar da Allah'tan memnunlar. Radı, razı, şeyyle, yani razılar, evet. razı şeyi kelimesiyle. Razı, onlar da Allah'tan razı. Şimdi Allah Allahu anhum veradu an. Zaten. Kul, kulunu niye seviyor Allah? Kul Allah'ı sevdiği için. Ama önce şey denmiş değil mi? Allah onları sever. Ama Allah e, razı sevmedikçe... Razı olmakta da Allah onlardan, onlardan razı diyor. Öbür o. türlü parafe edilmemiş bir rızayı, bir sevgiyi hmm, ne evet, yapacaksın? Yani? <gülüyor> Kendi kendine sevip duruyorsun. <gülüyor> evet. Bu da işte seviyorum diyenler sabah namazına kalkıyorlar. Evet. Teheccüde kalkıyorlar. Evet. İşe giderken yolda otobüse gidene kadar mesela 3 dakika vakit var. O 3 dakikayı tesbihle geçiriyor. Şeyin bir Hayrettin Hoca'yı buradan şey yapalım, iade edelim. Allah sağlık, afiyet versin hocama. Abi. Onun bir sözü var. Yani namaza diyor böyle aşık olduğum birisiyle buluşmak için Gittiğin gibi gitmiyorsan bir kendine bak falan diyor. yani. Bakalım tabi. Evet, evet, evet. yani sadece namaz değil hocam. Yani infak ederken de ortaya çıkıyor evet, bu. Evet. Ee, mesela <gülüyor> bir bunu bu önemli bir madde olduğu için e, bir sahabi kölesini dövüyor. E, döverken de Efendimiz arkadan görüyor. Allah'ın gücü daha yüksek ha dikkat et diyor. Allah Efendimiz Yani Allah Allah. Evet. dövüyorsun ama güçlü olduğun için zavallı çocuğu dövüyorsun. Ee, Allah seni döverse. Bir de seni dövdü. <gülüyor> Şimdi hocam ama yaramazlık yaptı diye hakkı değil mi bunu söylemek gerekçesini dönüyor. İlk cümle şu. O zaman Allah için azad ettim bunu diyor. Evet. Sevgi. Yani savunmuyor kendini. Savunma ihtiyacı hissetmiyor. İşte. Madem bu hatırlatma en yüksek dozajda bir iğne gibi geliyor evet. anında bitiyor. Hmm. Hiç yani bir, bir yarım dakikalık savunma i̇şte ihtiyacı o hissetmiyor. Refleks, o refleks de müthiş bir şey o. Saniyelik reflekse dönmüş evet, sevgi evet. yolda her şartta tutan frendir. Arabanın frenidir her şartta evet, tutuyor. Evet. ...bazı frenler çarptıktan sonra... ...tutuyor neyin evet. ya da... ...kaydıktan sonra tutuyor. Yani metre... ...kayıyor ondan sonra. Çarpıyor bir yere öyle... ...tutuyor. Evet. O, onun fren olup olmadığı... ...belli değil. Aslında evet. arabada fren var. Pedal, medal var. Balataları var. Ama karda tutmuyor. Bir de... ...hızlı gidince tutmuyor. Bir de basınca tutmuyor. İşte yani, o anlar değil mi? O... ...karlı anlar. Karlı anlar. anlar. Yani Zor sen... anlar. Yani elini kaldırmışsın... ...vuruyorsun... Arkadan bir ses duyuyorsun. Allah senden güçlü diye. Rı ya bunun anlamı ne bir defa? Haklı, haklı. yani belki de haklıydı dövmekte diyor. Evet. Belki de haklıydı. Ama cevap yok. O evet. zaman azad ettim bunu yarısı. Evet. Mesela çok enteresan <gülüyor> Allah'ını seversen ifadesi bizde. Hmm, çok ee, kut, mesela evet. Efendimiz'in kolay buyurdu. söylenir. Kolay söylenir ve kolay teğet geçilir. Evet. Efendimiz ne buyuruyor? Bunun cevabını anında verin diyor. Yani çünkü öbür türlü aşk ispatı yapamazsın. Yani, yani Allah'ını seviyorsan bırak beni. Ya da Allah'ını seviyorsan bir elli ver. Allah derece... aşkına falan. Yani gibi. Allah aşkına aynı anlama gelen hı hı. türevler evet. bunlar. Şimdi bunlarda devreye girmeyen sevgi ne zaman devreye giriyor? Kandil gecesi devreye giriyor. Evet. Kandil gecesi. Yani mesela e, çok benim hayatta en üzüldüğüm şeylerden biri eşlerle ilgili muhakemeler... Oluyor mesela aracı yapıyorlar seni İşte ben Son birkaç senedir akıllandım Ya Allah rızası için Düzelteceğiz filan demiyorum hmm, Çünkü o. işlemiyor İşlemiyordan ziyade üstü adam, Yani Allah rızası için Dediğinizde hiçbir şey dememiş oluyorsun e, ya yani Bunun o, işlemesi lazım İlk Onu cümle şu şey oluyor Hocam sen bunu tanımıyorsun diyor evet. Ya ben sana Allah'tan söz ettim <gülüyor> evet, Yani tanıyayım tanımayayım yani buradaki bu hakemliği Allah'ın rızasına göre yapacağız tamam mı hı -hı, hı -hı. demeye bırakmıyor seni. Evet. Bu bunu tanımıyorsun sen diyor. Bu bunu tanısan diyor. Yani. Allah rızası falan aklına gelmez yani, gibi herşey. Belki yani. tehet geçiyor. Allah rızası hı -hı. kelimesini tehet geçiyor. Tehet evet. geçince orada barış olsa huzur olsa ne olacak? İki saat sürmeyecek bu yani. Evet. Allah Teala'nın hatırının yok sayıldığı bir yerde barış olur mu ya? Ya. Yani mesela eşler diyorlar ki işte iki çocuk var onun için e, aileyi devam ettiriyoruz. Ya 50 tane ayet hadis okundu burada. Onlar için bu aile devam etmiyor da. Çocuk nedir ya? 6 ay sonra o çocukları da atacaksın sen. Evet. Bu sebeple yuhibbu bu yuhibbuna. Onları Allah seviyor, onlar Allah'ı seviyor. Bir İslam kalitesidir. Evet. Din sömürücüsü Yahudi hahamıyla Ümmeti Muhammed'den e, bir müminin farkıdır bu. Allah kelimesi kullanılmaya görsün. Çektir o. Evet. Yüzde yüz çek. Yani çek imzala git. imzala gittir. Bu sebeple iki noktadan buna bakıyoruz tabii. Bunun suistimali de büyük bir cinayet ama. Allah kelimesinin Allah'ını seviyorsan vallahi billahi gibi ifadeler suistimal edildiğinde kendi dalımızı kesiyoruz su istimmal su bir çıkar için bu kelimeleri özel çıkar için bir de en son söylenecek bir sözken bu en başta, en bunu başta söylediğin söyleyeyim. zaman en başta söylediğin zaman iş bitiyor yani bundan önce ufak tefek manevralarla bitebilecek bir şey yani yani çok mühtemel olmaması lazım bu işin yerinde istimal yerinde istihmal edilmeli, yerinde i̇stimal istimal edilmeli. İstimal Yani belki günde 100 defa kullanacağız ama altına imza attığımız bir söz olmalı bu Evet. Yani kalıbımızı basmak diye bir deyim var ya evet, evet. Buna kalıbımızı basıyoruz Bu sözden sonra söyleyeceğimiz bir şey kalmadı evet. Yani diye düşüneceğiz Bu hassasiyetle ee, Bu şüphesiz Şimdi 80 milyonuz 80 milyonda böyle olalım yarın diye değil Bu bir eğitim süreci Tabii. Yani eğitileceğiz Namazı bile 10 sene üzerine Tadil Erkan ile öğreniyoruz ya Demek ki böyle bir Eğitim eee ilkemiz olacak. Biz i̇lkemiz olmalıydı. O Kâbe'de kendi kendimizi, çocuklarımızı, toplumumuzu değil mi hocam? Yani Allah'ın getireceği şey de böyle bir hani mucizevi bir manada yani hadi bir toplum geliversin, otursun. İki günde yok böyle. E, böyle bir. Medine'de bile me 23, senede 23, 23, 23, 23 senede oldu. Değil mi? 23 senede oldu. 23 bütün evet. gökler yere indi halde. Evet. Yani Medine'ye inen melekleri ...10-15 büyük bilgisayar... ...herhalde 50 senede sayamaz yani... ...ne kadar melek indi mekili... Evet. ...buna rağmen 23 yıl sürdü... Evet. E ...böyle laik bir toplumda... ...yani ezansız yetişmiş bir... ...dedelerin bulunduğu bir toplumda... E, ...herhalde bir senede beş senede olmaz bu... ...ama bu bir gaye olur... Gaye, evet. ...ölen de o gayesiyle kazanır kıyamet evet. günü... ...velev ki gerçekleşmesin... ...niyetine göre kazanacak tabii, mümin... Tabii. ...efendimiz ne buyuruyor... ...müminin niyeti işinden hayırlıdır Amelinden diyor... ...birinden hayırlıdır... Ve niye... E ...çünkü işte ya tuttu ya tutmadı... ...yanlış yaptı, mekruh oldu... ...bu öyle değil... ...niyet dev bir niyet olmalı... Evet. ...yani mesela ailede... ...mesela öğretmenlikte... ...hedefimiz ne... ...Allah'ın bizi sevdiği aile olacağız... ...biz de Allah'ı seveceğiz... ...sevdiğimizin de bedelini ödemeye hazır olacağız... İnfak gerektiğinde... ...hatır gerektiğinde... ...yani ben şöyle düşünüyorum... ...nefsime nasıl uyarlarım bilmiyorum... ...yani bir çocuğun... ...işte baba bana bir telefon alsana... ...dediğini düşünüyorum... ...bir de ya baba Allah'ın seversen bir telefon al bana... Hmm. ...dediğini düşünüyorum... İkisi arasında benim beynimdeki ne kadar hücre farkı olur uyanılan hücre sayısı kulaklarım iki sesi nasıl duyuyor nefsim için söylüyorum hmm. bunu yani böyle bir test yapmaya korkuyorum Ahmet Bey ya Çünkü korkuyorum böyle bir test yapmaya benden bilgisayar istedi çocuğum diyelim ya Allah seversen baba bir bilgisayar al deyince bu çok korkuyorum fazla bir etki etmez bana diye ama bir farkı olur hocam zannediyorum. Yani o Allah'ı seversen ifadesini kattıysa çocuk onun ne kadar bilincinde ayrı. Yani onu söylerken ne kadar bilincinde ayrı ama oraya bir hatır koyduğu belli bir şey. Tabii çocuk bir defa o bende etki eden bir şey olduğunu anlaması kullanmaz onu zaten. Evet, evet, evet. Kullanmaz. Yani ne yapar? Mesela ben diplomaya çok önem veren bir babaysam, bilgisayarı al ben baksana ne diploma getireceğim der evet. mesela. Yani elbette ama ...olması gereken o sahabi gibi... ...madem öyle azat ettim bunu... Evet. ...yani o düzey o düzey olması lazım... ...yani bir saniye içinde... ...refleks oluşmalı... ...ama bu... ...24 saatte oluşacak bir şey değil şüphesiz... ...diyoruz ya... yorulma bunun, ...bu mücadele içinde ben olayım oluşması oluşmasın... Evet. ...ama Rabbim görsün derdim ki... ...derdim olsun öyle bir derdim olsun... Evet derdimme gibi mesela ben her gün 5 lira 5 lira biriktirip hacca gitmek istiyordum. Bir yetmedi ömrüm öldüm. Ya ben haccin ecriyle giderim. Evet. Şehitlik de böyle bir şey ben hazırdım. Allahu Teala önüme çıkarmadı şehitliği. Ama efendimiz ne buyuruyor... Yattı da öylese şehit olur o diyor. Olur, evet. Yani niyetlerimiz bu açıdan çok değerli. Bundan sonraki bölümü de zaten ayetin Maide suresinin 54. ayetin bundan sonraki bölümü de bunun açılımı hep. Evet. Yani Allah ...o toplumu seviyor... ...o toplum Allah'ı seviyor... Evet. ...Allah sevdiği için... ...rahmet yağdırıyor topluma... ...nusretini gönderiyor... ...onlar sevdiği için Allah'a canlar ve mallar feda ediyorlar... ...karşılıklı bunlar... Evet. ...yani Allah sevdiğini ispat ediyor... ...rahmet indiriyor... ...onlar sevdiğini ispat ediyorlarsa... ...baha namazında camiler dolu... Evet. ...ve bir yerde Allah'ın hatırı için... ...dedilme her şeyi alıyorsun... ...bir tasavvuf menkübesi vardır... Yani bu ayet hadis değil... ...çünkü ayetle menkıbeyi ayırmak lazım... ...menkıbe teşvik için... ...Allah evet, dostlarına evet. ait meseleler... ...ama ayet ve hadis... ...hükümdür, bu evet. hüküm değil... ...bir e, tasavvuf erbabı... ...bir zaten e, evinde... ...oturuyormuş... E, ...kapısını direnci çalmış... E, ...adam inmiş dışarı... buyurun demiş... ...Allah için bir şeyler ver bana demiş... ...çok ihtiyacım var demiş... ...bekle burada demiş... İçeri girmiş ne demiş e, Hanım üstündeki çamaşırları al dışarı çık demiş Kadın da bir yere gidiyoruz diye almış e, Giderken buyur geç içeri demiş Ev ya, senin Ev, ev senin e, Hanımıyla çıkmış o dışarı Yahu demiş bir tas yemek istedim sizde alay etmeyin benimle demiş Ben bu dünyada evden başka bir şeyim yok Sen de Allah için dedin Allah için ben ufak bir şey veremem Al bu ev senin olsun demiş Çıkmış gitmiş adam Bu mantık işte yuhibbuhum ve yuhibbunehu mantığıdır. Bu ne kadar doğrudur. Bağdat'ta mı oldu, Şam'da mı oldu? Yani nerede olduysa oldu, bana ne? Evet. Belki yedinci kat göklerde oldu. Önemli olan... ...hedef evet. gösteriyor mümine. Evet, Böyle evet. yapıp da kendin sokakta kal demiyor da dinimiz. Ama bunu yapacak kulları olmuş Allah'ın Medine'de yapmışlar. Onlar Kur'an'la sabit. Vesiruna evet. enfusim. Nefsi tercih aa, etmişler bir başkasına. Canlarına tercih. Onu nefislerse evet, pek anlamaz. Canlarına evet. Canlarına tercih ediyorlar yani. Evet. Kendi canlarını veriyorlar. Onların canlarını ayakta tutuyorlar. Bu büyük bir şey bu. Çok büyük bir şey. Demek ki ey iman edenler bir hata olur da dinden dönecek olursanız Allah yeni bir kavim getirir. Nedir o kavmin karakterleri? Allah onları seviyor. Sevmese getirmezdi zaten. Onlar da Allah'ı seviyorlar ve sevdiklerini de ispat ediyorlar. Namazda, infakta, cihatta, ilimde. Allah'a verdikleri şeyde. ahdeva, vefa gösteriyor. Vefa gösteriyor. Her yerde evet. götürüyorlar. Bir, iki... Bundan sonra Allah'a verdikleri söz, sözler, aşk vesaire de ne anlatılabilir ayette? tecide kalkıyorlar mesela. Evet. Cihad ediyorlar. Öyle buyur mu? E alel müminine e alel kafirine Müminlere karşı mütevazidirler. Kafirlere karşı onurludurlar. Mütevazi ve onurlu mümin. Evet. Demek ki Allah'ı Sevmenin Allah'ın da seni sevdiğinin Bir numaralı göstergesi Mü'mine karşı mütevazisin Mü'mine diklenmiyorsun evet. Kafire karşı da Paspalya olmuyorsun Evet. Kafirin önünde Eğilmiyorsun Onurlu bir mü'min Eğilmeyen bir mü'min olarak duruyorsun evet. Mü'mini görünce O senden yaşlı büyük saygılı kabul ediyorsun Velev ki oğlun yaşında olsun Demek ki iman ...eritiyor bir potada, ...iman farkı da seni dağ gibi yapıyor. Onu da ova gibi yapıyor. Evet. Bu... ...Allah'a imanın yansıması gereken ilk şey. Ayetten okuyoruz. Maide suresinin 54. İmanla ayı. alakalı. İmanla alakalı. Şimdi... ...ya da... Mümin bir toplum kaybederse bu karakteri Allah'ın yeni toplum getirmesini gerektirecek özellik. Evet. Onunla bağlantılı değerlendirmek Tabi. En başta ne dedik? Ya niye namaz ayetiyle diğer ayetleri ayıralım ki biz? Evet. Maide suresinin 54. ayeti de Fatiha suresinin aynısı. Aynısıdır. Evet. Hatta Fatiha suresinin tamamından uzun bu ayet. Evet. 7 ayetten daha evet. uzun bir ayet bu. Ve dolayısıyla bu ayet bize hitap ediyor. imanımıza hitap ediyor. Mensuh değil. Mücmel değil. Mutlak değil yani usul kavramları. ...izah gerektiren bir bölümü yok bu ayet. Apaçık apaçık bir ayet. Evet. Bu ayet üstelik de faziletlerden bahsetmiyor. Bir nesil değişimini gerektirecek karakterlerden bahsediyor. Yani mümin toplumla mürtet toplum arasındaki Esindeki fark farkı konuşuyor. Evet. Şimdi biz çerçeve <gülüyor> çiziyor. Yani mürtet bir topluma karşı mümin bir toplumun çerçevesini çerçeve çiziyor. Ana karakterini gösteriyor. Evet. Şimdi mesela ticareti helal haramı ilk defa kumardan ve faizden yakalıyoruz biz değil mi? Evet. Ticaret boyutunu. Mesela ahlakı çıplaklıktan yakalıyoruz. Ee, mesela sofrada helalliği domuzdan yakalıyoruz. Alkol var mıdan yakalıyoruz. Evet, değil mi? Toplumun ne kadar Müslümanlaştığını ya da ne kadar Müslümanlıktan uzak kaldığını da Allah sevgisinden yakalıyor. Bir. Allah sevgisinin açılımı olarak da Allah'a iman edenler birbirlerine mütevazi olmaları gerekiyor. Mümin olmayanlara karşı da zalim hiçbir zaman olmuyorsun. İzzet zalim olmayı demek değil. Evet. Ama ne oluyorsun? Onurlu oluyorsun. İman farkını hissettiriyorsun. Biraz açalım bu şeyi hocam. Mesela müminlere karşı mütevazi olmayı e, Rabbimiz neden bu kadar hani Allah'a sevginin ilk kademesine yerleştiriyor? Ne demek o yani? Şundan. şundan Hangi şundan, problem izale edilmiş oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Onu bir, söyleyerek yani. Bir mümin iman edince kulakları fazlalaşmıyor, dört gözlü olmuyor. Evet. İman mümine şahsiyet kazandırıyor. Bu şahsiyeti de müminin Allah'la bağlantılı hale gelmesidir. Allah'la bağlantılı mümin. Allah'la kurulan bağlantı öbür Allah'la bağlantı kuran müminle iletişime geçmeyince bu orijinal değildir. Belki biraz muğlak oldum bu ifade Biraz, biraz. biraz mülak. Şimdi ben yer yer yüzünde yaşıyorum. Arş-ı alaya kadar uzanan bir bağım oldu imanımla. Yedi kat gökleri açtım. Dolayısıyla kainatı kuşattı benim imanım. Yan namaz kıldığım mümin de öyle ama biz birbirimizle bağlantı kuramıyoruz. Evet. Bu gerçekçi bir iman değil. Gerçeği yansıması için birbiriyle organize bir imanlar olması lazım bunların. Aksi takdirde Allah'a iman edenler topluluğunu Allah bir çatıda tutamıyor olur o, o zaman. Evet. İ iman Topluluk eden olmuyorsun. İman edenlerini bir çatıda tutmayan din kainat dini değildir. Evet. Bu sebeple mümin kardeşe üç günden fazla küsen kebair günahtan birini işliyor. Büyük günah evet. Büyük günah işliyorsun niye? Üç günden fazla. Üç gün hadi sinir sistemin boşalsın. Üç gün sonra selamlaş. Evet. Selamlaş Çünkü bizim parolamız bir araya geldiğimizde selamdır Selam da Allah'ın adıdır Sürekli Allah bizim yani istasyon merkezimiz imanımız O da Allah'a imanımız Sürekli biz Allah'ın adıyla ve Allah'ın rahmetiyle bir aradayız Bu bir aradalığın aktifliğine engel olmak Gönderilmesi gereken defolu mümin olmaktır Evet Defolu mümin oluyorsun. Neden? Sen bütün kainatın hidayetine katılmışsın, çarka engel oluyorsun ama. Bu evet. hidayet yürüyüşünü engelliyorsun mümin olarak. Bu sebeple basit bir konum değil. Müminlerin birbirlerine mütevazı, alçak gönüllü, sempatik. Mesela ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Müminin ...mümine tebessüm etmesi sadakadır... Ya. Ya ...fakire yol parası veriyorsun... ...çocuklarına ayakkabı alıp veriyorsun... ...sadaka oluyor... ...tebessüm ediyorsun... ...gülmek de değil ya... ...yani He. hırçın görünmüyorsun... ...dudaklarını böyle buruşturmuyorsun o kadar... ...bu bile sadaka oluyor bu mümin için... ...neden? ...milyarda bir oranında da olsa... ...bu rahmet toplumuna katkıda bulunuyorsun... Asık suratlı olunca da... ...üç günden fazla küs olunca da... ...bu rahmet toplumunun içinde... ...bir uru oluyorsun sen. Evet. Herkes benden ne olur... ...bu kadar kalabalık mümin var... ...derse... ...e zaten herkes böyle deyince... ...hiç mümin toplum kalmıyor ortada. Allah cennetteki şeyler hariç... ...iman... ...bolluğunun dünyada yansımasını istiyor. Celle Celaluhu. Yani dünyada... ...yansısın bu olaylar... Dünyada kullar görsün rahmetin tecellisini istiyor. paylaşarak çoğaltsınlar. Çoğaltsın. Evet. Bu ikinci nokta. Ayeti hızlıca bitirelim isterseniz hocam. Çünkü ben ee yani korkuyorum siz saate bakmaya yok, başlayacaksınız. Yok yok şey var. Yani bir on iki yani, dakikamız var. Ee, bir, Tabii. Birkaç kelime daha var burada. Burada hocam şimdi ezilletin alel müminin e'izzetin alel kafirin bir noktadan daha önemli. İki kutup çiziyor ayet. Evet. Yani aynı ülkede Aynı şehirde yaşıyor olabiliriz Ama müminler bir topluluk Kafirler bir topluluklar Müminler kendi aralarında Tek parça gibiler Kafirler de kendi aralarında aslında Tek parçadırlar İslam'ı güçlü gördüklerinde birleşirler evet. İslam'ı zayıf görürlerse Herkes çöplüğüne çekilir o zaman Şimdi bu Müslüman toplumu yani ezilletin alel mümin birbirlerine karşı sınıf farkını, zenginlik farkını, deri rengini hepsini kaldırıp birbirleriyle merhamet bervanesi gibi olunca müminler bu toplum sürekli birbirini teşvik ediyor. O mümin o müminin aleyhinde konuşamıyor çünkü ezilletin olmuyorsun o zaman. Gıybetini yapmak bunun için haram. Rencide ediyorsun o mümini. İftira ediyorsun. hocam bu konu, yani ayetin diğer kısımlarını diğer sohbete şey yapalım. Orada da çünkü önemli hususlar Orada da var. Orada var. Evet. Yani o rijahe fi sebilillah laim <gülüyor> ye, ye, yani kınayanın kınamasına aldırış etmemek, ondan endişe etmemek. Onları bir tamam. ayrı başlıkta şey yapalım. yapalım. Bu çünkü yani o müminlerin birbirine karşı mütevazi oluşu. Ee, üzerinde duralım biraz. Ee, kafirlere karşı onurlu duruşu anlatalım. Yani ikisi de çok önemli. Yalnız çok bir ayrıntı yapıp ondan sonra girelim hocam. Şimdi mümin toplum böyle, kafir toplum böyle deyince biz yani yuha kafir toplum tarafına anlamına gelmiyor. gelmiyor. Bir de bak Kur'an-ı Kerim sizinle savaşanlar ve savaşmayanlar diye kafirleri ikiye ayırıyor. Evet. Biz ...hiç Allah'a iman etmeyen insanlarla... ...aynı toplumda huzur içinde yaşayabiliriz. Evet. Bırak sen... ...camiye gidip gitmemi, iman edip... ...yani dini imanı olmayan... ...bir Yahudi, bir Hristiyan neyse... ...bizim onlarla bir toplum yaşamamızda hiçbir sakınca yok. Dinimizi... Hakikaten. ...koruyabildiğimiz evet. sürece... iffetimize zarar vermedikleri sürece... ...malımızı çalmadıkları sürece... ...toprağımıza zarar vermedik... ...stratejimize karşı hainlik yapmadıkları sürece... ...yani kafirdir diye bir insan... ...bizim dışımızda olacak barındırmayız içimizde yok efendimiz Allahüselam yahudilerle bir arada yaşıyordu. Bu da yani, önemli bir tespit hocam. Yani, Bu da önemli bir şerh aslında. Bizim güçlü olmamız onların bizde olmaması anlamına gelmiyor. gelmiyor. Biz birbirimizle tek parça olmayı beceriyoruz. Onlar içimizde zaten yani vatandaş, sıradan vatandaş olarak olabiliyorlar. Olabilirler. Evet. Yani aksi takdirde zaten ya kafirlere karşı ülkelerinde gidip onurlu duracaksın zaten O toplumda varlar ki demek ki sen onlara karşı mümince duruyorsun. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu an Kudüs'ü fethedince buradan çıksın bütün Hristiyanlar demedi. Şartlar koydu herkes haddini hüdüdünü bilsin buyurun oturun dedi. O sayede Kudüs'te şimdi güya varlıklarından söz ediyorlar. Yoksa Ömer radıyallahu anh 1400 sene önce defolun buradan deseydi o güçle Halit İbni Velid oralarda böyle şimşek gibi dolaşıyordu. Yani o güçle kim engel olabilirdi ki? Bir daha da 1400 sene sonra nasıl döneceklerdi geri? İslam'ın şeyi o değil zaten değil mi? Değil yani yani, yok etmek değil. Hedef burada onları imha etmek değil. Bizim gururumuzu, kibrimizi, benliğimizi, iç fitnelerimizi eritmek hesap aslında. Evet evet. Biz böyle olduk mu zaten onlar bize akmaya çalışacaklar. yani Bizim önümüze eğilecek onlar. Çünkü bu rahmet toplumu birbirine karşı merhametle kümelenmiş ve tek parça gibi yaşayan. Bir de şu var sanıyorum hocam. Yani bu izzet mümin ezik olmayacak. yani Değil mi? Yani o iman o izzeti verecek. O kendi kendine saygıyı değil mi? Ben bu imandan dolayı Rabbime imandan dolayı izzetliyim, onurluyum, izzet Allah'ındır. İzzet Resulü'nündür değil Müminlerin mi? De. İzzet müminlerindir yani. Ama hocam bunu kafire karşı böyle göstereceksin. Mümin'e merhamet Hı. olarak yansıtacaksın evet, bunu. Evet. Yani Kafirlerde olduğu gibi her bir puan güçlü bir puan alttakini ezerse bu kafir toplumu olur. Evet yani bu yani, e, ka kafirlere karşı bu izletin. İslam, İslam dinimiz toplumu camideki gibi istiyor. Hierarşik istemiyor. Yani bir aristokratlar var bir işte şu nesil var bu, bu kafir toplumuna ait. İslam beş defa camide aldığınız şekil sokaklarda da olsun istiyor. Yani zengin olan tamam lüks araba alsın. Ama lüks araba alan öbür arabanın üstüne gitmesin gibi. Burada bu oluşturulmak isteniyor. Allah'ı sevmenin gereklerinden biri budur. Her Allah'ı seven benim kardeşimdir diyorsun. İndemel müminüne ihvetün diyoruz. Her mümin öbür müminin kardeşidir. Bu kardeşliği koruma pahasına toplumsal bedeller de verilmesi gerekiyor. Burada hocam, Nebevi'nin Ravzat-ı Talibin diye bir kitabı var. Fetva evet. e, kitabıdır. Burada bir fetva yazmış Nebevi. Rahmetullahi evet. Ali. E, bunu nakledeceğim. Ümmetimizin e, sıradan bir alemi değil Nebevi. Nebevi ağır bir alim. Evet. Yani hadis ilminde fıkıhta Arapçada yeri olan birisi. Ama herhalükârda hadiste değil bu. Ümmeti Muhammed'in büyüklerinden bir alemin fetvası. Yani gene Kur'an'dan yola çıkıyor, hadis şeriften yola çıkıyor, bu fetvaya ulaşıyor. Yani Allah'tan başka gayesi olmayan bir adam nevevi. Evet. Adam ama adam kelimesi gidip bir yere otursa nevevinin evet. kafasını oturur herhalde. Nasıl Riyaz, bir fetva hocam? Riyazü Salih'in müellifinden müellifi. sözediğiz. Evet. Şimdi ezilletin alel müminin, egizetin alel kafirin nasıl anlamış nevevi? Evet merak diyorum. ettim fetvayı Metin olarak okuyayım hocam Ben tekrar e, şöyle bir ayrıntıya girmek istiyorum Bu bir fetva evet. Hadis değil Nevevinin Allah, adı, Allah adına anladığı bir şey Evet Ama ne kadar yerine oturuyor evet. Herkesin imanı ilgili bir mesele Şimdi bunu Ravza ı Talibi'nde e, 10. cilt 29. sayfadan naklediyorum Diyor ki ben metin olarak okuyayım. Vela ukale muallimu sıbiyen çocukları buyur hocam. İmam çocukların muallimi evet hocam, güzel evet. <gülüyor> güzel. Çocukların muallimi yani Öğretmeni. cami hocası veya öğretmen, işte İmam Hatip'teki öğretmen dese ki. Dese. El Yehudu xayrum minel el Müslimine bi hmm, çoğunlukla Yahudiler Müslümanlardan daha iyiler. Dese. لِأَنَّهُمْ يَقْضُونَ حُقُوكَ مُعَلِّم۪ي صِبِيَانِهِمْ Çünkü onlar çocuklarının, öğretmenlerinin maaşlarını tam veriyorlar hmm. dese. Dese. Yani şimdi öğretmen herhalde aybaşı başı maaş alamamış. O zaman da demek ki varmış böyle evet. bir şey. Evet. Yahu bir de Müslümanız, Yahudilerin öğretmenleri gününe maaş alıyor. Onlar bizden iyi o zaman. Dese. dese Kether, o adam Allah kafir Allah. olur. Allah Allah. Burada konuşulan söz nedir? Ya benim maaşımı vermiyorsunuz. Yahudi öğretmenler gününde maaş alıyor kardeşim. Dediği adamın bu. Evet. Bunu söylemekte de suç değil. Evet. Asla insan e, kafir olmaz. Yani Yahudiler günü gününe maaş veriyor. Eğer bu söz sadece yalın haliyle anlaşılsa bankalar dediğini yapıyor. Müslümanlar sözünde durmuyor diyen herkesin kafir olması lazım. Evet. Öyle demiyor. Öyle demiyor. Ne diyor? Bu adam Müslümanlar çocuklarının maaşını, çocukların öğretmeninin maaşını gününde ödemiyor. Fakat Yahudilerin e, çocuklarına Tevrat öğreten neyse artık öğretmenlerinin maaşları ödeniyor. Dolayısıyla Yahudiler Müslümanlardan iyi demek hmm. bir maaş sıkıntısından dolayı mümin topluluğun Onurunu sıfırlamak demek. Mümin topluluğun onurunu sıfırlamak o toplumun dışında kalmak yani kafir olmak demek. Neveviye göre. Evet. Şimdi buradan biz nevevi de bu ayeti okuyunca ezilletin alel müminin müminlere karşı mütevazi diklenmiyorlar müminlere. Ezzetin al el kafirin kafirlere karşı da onurlular dediğimizde ayet böyle buyurunca. Bu tutuyor tam terse çeviriyor. Ve ekonomik bir gerekçeden dolayı. Bunun maaşı gününde ödenmediği için Allah'ın karşısında dik durmamızı emrettiği Yahudilerin önünde ezik duruyor. Evet. Bu ezik duruşun bedeli de Nevevi'ye göre dinden çıkmak. Şimdi buradan biz Nevevi'nin bu cümlesinden yola çıktığımızda çok rahat anlıyoruz ki namaz emri Allah'ın Kılmayanı nasıl tehlikeye atıyor, namaz önemli değil diyeni de nasıl dinden çıkarıyorsa maazallah. Aynı şey de bu ayet yüzünden başka bir konuya da çekmiş. İslam toplumun, müminler arasındaki şu ülfeti, muhabbeti Allah sevgisinden kaynaklanan, ...Allah'ın da sevgisinin devam etmesinin garantisi olan... ...şu müminlerin birbirlerine zilletle yani tevazu ve alçak gönüllüğü ...ferahat ederek, muhabbet ederek birbirleriyle ilişki düzeyini... ...bilinçli bir şekilde pazarlayan dinini pazarlıyor. Ya Allah korusun. Bundan da çıkıyor ne ki... Ne kadar hassas bir konu. Yani ya hassas, hassas bakınca hassas... ...hatimlerde okuyup, ölülere okuyup gidince hiçbir şey olmuyor zaten. Hocam evet... Ama burada ölçü olsun diye konuşuyoruz. Herhalde kendi hayatımıza, zihniyet dünyamıza, yani dilimize, değil mi hocam, dilimize. Şimdi bunu bunu söyleyen adam İmam Nebevi'nin el Ne kadar basit bir söz değil mi? Değil mi, değil mi yani? Bunun ama, benzerleri yüzlerce defa söyleniyor. İşte el küfür diye bir bahis var malumunuz hocam. Yani Hı. onun içinde de bu tarz şeyler küfür çerçevesinde değerlendiriliyor. Yani bir ayeti küçümsemek mesela kafirleri daha onurlu göstermek mesela değil mi yani bunlar hakikaten o zaman dilimize sahip olmamız lazım kalbimize sahip olmamız bu, lazım burada bir nokta daha önemli hocam bir mümin mesela namazı ihmal ettiği için kaza ediyor sonra evet. ee, bir sorun yapıyor bunu para çalan helallik için gidiyor bu evet. ee, yani Müslüman yerine, hassasiyetinin gereği. Aksi takdirde bekliyor cehennem. Zebanileri evet. evet. bekliyor. Yani kimse yalvardıkları da yok. Evet. İndirim de yok orada. Evet. Torpil de yok. Ya, ya. La sarfunu ve la adil. Ya. Yani bir, bir torpil yok. Yani bir aracı yok. Ümmeti Muhammed'in toplum olarak şahsiyetini rencide eden yazarlar, siyasetçiler, ya, hocalar, ya. Ya. her kimse bunların da ...İslah hal etmeleri... ...ve kırdıkları kadarını... ...tamir etmeleri gerekiyor demek ki. Yeah. Madem bu da dinin bir parçası... Yeah. ...madem yeah. Nevevi buradan da... ...küfre gidilebileceğini... ...imanın kaybolabileceğini... ...düşünebilmiş... ...Rahmetullahi Aleyh... ...o zaman yani ümmete verdiği zarar... ...Müslüman topluma verdiği zarar... ...kötü örnek olarak... ...kötü sözler söyleyerek... ...ya da ikame etmesi gereken... ...dini değerleri ihmal ettiği için... ...bir nesil berbat olan... ...hele siyasetçilerin yani... Yeah. ...hele siyasetçilerin... ...yani to, mümin toplumun... ...onurunu... E, zedele ...zedeleyecek yanlışlar yapanlar... ...tıpkı namaz zamanında kılmayanların... ...kaza ettiği gibi... ...birisinin parasını çalanların... ...sonra o parayı helallikle götürdüğü gibi... ...en azından... ...ömürlerinin geri kalan kısmında... ...daha böyle aktif dine hizmet ederek... Ümmeti Muhammed'e hizmet ederek bu e, değeri korumaları lazım. Bir. Bir nokta daha müsaade ederseniz son bağlayayım. Son bağlayalım. Cami yapmak. Neden sevap? Ya da camiden daha büyük bir şey var mı yapı olarak? Çünkü orada binlerce insan namaz kılacak. Bu sevaplarda hep sana da yazılacak. Sana Tabii. da yazılacak. Sadece sana değil diye. Demek ki Ümmeti Muhammed'e cami yaparsan Oradan sevap kazanıyorsun. Ümmeti Muhammed'in bu ezil, ezilletin alel müminin karakteri yani kendi aralarında merhamet karakterini ailevi ilişkilerde, e, sosyal yapımızda, ticarette, siyasette korumak için vakıf kuran, faaliyet yapan mümin de cami yapar gibi bir iş yapıyor. Hmm. Çünkü namazın icra edildiği yerden o sevap kazanılıyorsa ezilletin alel müminine direkt ve dolaylı... ...katkıda bulunan bir faaliyetin ...sahibi de oradan sevap kazanacak ...biznillahirrahmanirrahim. İnşallah. İnşallah Hocam çok teşekkür ederiz. Allah tamam. razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata ...Ölçüler programında Nurettin Yıldız Hocam'la beraberdik. Bendeniz Ahmet Taş getiren ...Rabbimizin ...sevdiği toplum. Onun üzerine konuşuyoruz. Ee, i̇nşallah onun ...ilk maddelerinden ...birisi... Edilletin alel müminin, ezletin alel kafirin, Maide suresinin elli dördüncü ayeti.